Yakın tarih Merhaba Radyo Bakçılar Yakın tarihimiz başlıyor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 27 Mayıs 1960 sabahının erken saatleri. Ankara Radyosu'ndan ülkeye ve dünyaya ulaşmaya çalışan bir ordu mesajı, Türkiye'de o andan başlayarak yaşanmakta olan büyük bir değişimi haberliyordu. Sevgili vatandaşlar, Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son üzücü olaylar dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Bu harekata silahlı kuvvetlerimizin partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin gözlem ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya topluluğa karşı değildir. İdaremiz hiç kimse hakkında kişiliğe yönelik saldırgan bir eyleme izin vermeyeceği gibi girişilmesine de asla göz yummayacaktır. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup bulunursa bulunsun her vatandaş kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların partilerin üstünde aynı milletin aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak, ve kim gütmeden birbirlerine karşı saygıyla ve anlayışla muamele etmeleri, acılarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zorunlu görülmektedir. Bakanlar Kurulu'na mensup kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine sığınmalarını rica ederiz. Kişisel güvenlikleri kanunun güvencesi altındadır. Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya sesleniyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler anayasasına ve insan hakları prensiplerine tümüyle uymaktır. Büyük Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul prensibi bayrağımızdır. Umarım sizleri heyecanlandırmadım. Geçmişten 50 yıl öncesinden bir ses getirdim sadece. Ben, Celal Hafif Bilek. Bir saat boyunca birlikte olacağız. Bugün bir konuğum da var. Kendisiyle biraz edebiyat konuşacağız. Önce sizlere adresimizi bildirmek istiyorum. Soru ve katkılarınızı bekliyoruz. Bizi biliyor musunuz? Bilgisayarınızdan da dinleyebilirsiniz. Web sitemiz www bak.com tekrarlıyıayım www.radioBox.com e-posta adresimiz info at Evet info et e göndermek isterseniz box boşluk 39 69 yazıp Yolluyorsunuz. Box 39-69. Mayıs ayı, Türk tarihinin hep önemli olaylarının geçtiği ay. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu haftanın en önemli olayları arasında kuşkusuz 27 Mayıs askeri darbesi var. Darbenin biraz bilinmeyen yönlerine eğileceğiz bu programda. Şimdi haftanın tarihi olaylarından bir iki satır başı veriyorum. 27 1980'de MP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak Ankara'da öldürülmüştü. Bu cinayetten sonra pek çok olay çıkmış. MHP'liler Çorum'da daha çok solcuların ve alevilerin oturduğu bölgede 37 gün süren olaylar başlatmıştır. Ve maalesef bu olaylarda 48 kişi ölmüştü. 28 5, 1986'da. İkinci yeni şairlerimizden Edip Cansever, arkasında unutulmayacak şiirlerini bırakarak aramızdan ayrılmıştı. İşi bol olsun. Yanımda şu anda Antalya'da yıllarca kitaplık yapmış, şiir dostu, şiir aşı, pek çoğunuzun tanıdığı İsmail Deler var. İsmailciğim, önce hoş geldin. Hoş bulduk Cener abiciğim. Ha. ...ne denli şiiri sevdiğini... ...edebiyatımızı çok iyi tanıdığını biliyorum. 28 Mayıs... ...büyük şairimiz Edip Cansever'in... ...ölüm yıldönümü. malum. Bir daha ışığı bol olsun diyelim. Box dinleyicilerine... ...kısaca... ...Cansever'i tanıtır mısın? Fazla uzun değil. Edip Cansever'in şiirinden bir iki... ...satır bize söylersen... ...sevinirim. Evet. Sevgili Celal abi, ...Edip Cansever... Şiirlerinde bireyin dünyadaki yerini araştıran, yalnızlığını, şaresizliğini, uyumsuzluğunu sorgulayan bir şairimizdir. Edip Cansever şiirin dizeci bir anlayışla sınırlanmasına karşı çıkmıştır. Şiiri Mısra'nın Mısra ötesinde arayışlara götürmüştür. İşte bunun en güzel örneğini de 1955 ve 57 yıllarında yazmış olduğu Yerçekimi Karanfil'de kanıtlamıştır. ...bu yapıtıyla zaten ikinci yeniciler arasında kendini adapte etmiştir. Yerçekimi karanfili en anlamda en anlatımda hep arayış içindedir. Onun için her şiir kendi içinde bir bütündür evet. sevgili Celal abi. Peki İsmail'cığım sağ ol. Bak bu arada senin güzel şiir okuduğunu da biliyoruz biz. İster misin veya lütfeder misin? Bize canseverden bir şiir okusun radyo bakçılara. Celal abiciğim yorumlamaya çalışayım. Şu anda elimizde ee, yerçekimi karanfilinden bahsettik. Bu o çok şiiri... uzun bir şiir galiba. Yok uzun değil bu kısa. Ha, kısa olan tamam güzel. Daha önceden sana okumuş olduğum yorumladığım şiir. Evet, evet. mendilimde kan sesleriydi. Oo, o çok uzun. O çok uzun bir şiir. Hem dinleyicilerimizi sıkmayalım Sıkılmazlar da ee, vaktimiz, vaktimiz var Vaktimiz yok şiir gecelerini de onu artık <gülüyor> Tamam Yerçekimi karanfil Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde Oysa seninle güzel olmak var Örneğin Rakı içiyoruz İçimize, içimize bir karanfil düşüyor gibi Bir ağaç işliyor tıkır tıkır Yanımızda Midemde aklındı, Şu kadarcık kalıyor sen o karanfile eğilmişsin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu o başkası? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya Celal abi, Bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum. Sana ısınıyorum. Bu, bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk, Birleşiyoruz sessizce. Dedik severin. Ellerine sağlık. Of, yüreklerine İsmail, sağlık. İsmail harika bir şiir bu. Çok teşekkür ederim. Sana bütün bizim radyo başların önünde tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol. Seni buraya kadar yorduğum için de kusura bakma. Sizler Ama de ileride sağlık. belki bazı programlarımız olursa inşallah yine beraber oluruz. Hep beraber inşallah. İyi yayınlarımız. Sağ ol, teşekkürler. Bu uzak gecede sensizlik ve ben arıyorum seni neredesin sen kim bilir kiminle hangi yerdeysen selam olsun sana bu uzak geceden resimlerince birbirerinden Mektuplar yakıldı Küllerinde ben resimlerinince birbir yerinden mektuplar yakıldı küllerinde ben neredesin sen nerede aradım seni her yerde erkeklik varmış yazardı söyleyemedim bir yerdesin bir yerde işte biz hep böyle. Birlikteyken, ayakta ayrıyken yerlerde Nerelerdesin, sen nerede? Aradım seni her yerde Erkeklik varmış yazerde, söyleyemedim Bir yerlerdesin, bir yerde işte biz hep böyle Birlikteyken, ayakta ayrıyken yerlerde Kekik varmış yazerde Söyleyemeyelim Bir yerlerde Bir yerde işte biz Hep böyle Birlikteyken hayatta Ayrıyken yerlerde Sensizlik ve ben, arıyorum seni, neredesin sen? Kim bilir kiminle hangi yerdeysen? Selam olsun sana bu uzak geceden. Resimler inince bir bir yerinden. Mektuplar yakıldı küllerinde ben.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 Nerelerdesin sen nerede? Aradım seni her yerde. Erkek var mı iş yazar mı? Bir yerlerdesin bir yerde. İşte biz hep böyle. Birlikteyken, hayatta ayrıken yerlerde. Şimdi size kendi tarihimden bir öyküm var. Bizim kendi tarihlerimiz de Yaşadığımız yerin ülkenin tarihinin dışında değildir. 1960 yılının ilk günlerinde Ankara'dan ailemle Eskişehir'e kaçmıştık. Evet kaçmıştık. İş yoktu Eskişehir'de. Cebimizdeki parada bir ay dayandı. Zor günler yaşıyoruz. Rahmetli Naci Gelendos, Cumhuriyet gazetesinde kaşeli muhabir olarak çalışıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Naci gazeteden gelen paradan bir parça da bana veriyor. Günümü Naci'nin başka işlerle meşgul olduğu günlerde haber peşinde ve Sakarya gazetesinde geçiriyorum. Sonraları bir matbaa ve gazete sahibi gel dedi ki bizim hakimiyetiye takıl 3 kuruşla veririm. Hakimiyet küçük ebat 4 sayfa bir gazete. Baba gazeteler bile 4 ile 6 sayfa çıkıyorlar o zaman. Demokrat Parti kağıdı kotuya bağlamış, istediğine veriyor, istemediğine vermiyor. Matbaada bir çırak var sadece, hem diz dizgici hem baskıcı. Gündüzleri oturup haberlerimi, yazılarımı yazıp, akşam çırakla, elle diziyor, sayfaları bağlıyoruz. Sonra basıyoruz, ertesi gün sabahleyin ben gazeteyi alıp köprü başında satıyorum. Matbaanın sahibi sattığım gazetelerin parasını bana bırakıyor. Eskişehirli gazeteci olduk böylece ama o köprü başına kışın ayazını unutamam soğuk ciğerlerimi işlerdi. Bir gün eve geldim hiç tanımadığım birisi sonradan öğrendim bir CHP'liymiş bir at arabası linyet kömürüyle odun göndermiş. O zamana kadar evde battaniyelere sarılarak oturuyorduk. Günler zorlukla geçiyor. Bir gün yarın Menderes Eskişehir'de diye haber duyduk. Akşam da Devlet Demiryolları'nın salonunda gazeteciler ve partililere yemek yiyecek. Yemek yiyecekmiş. Davetliyiz. Gitmeye karar verdim. Verdim ama bir de korkum var. Köprübaşı karakolunun, Köprübaşı karakolunun komiseri bana haber gönderiyor. Tarzan Mehmet diye anılan bu polis diyormuş ki onu gece tenha bir yerde yakalarsam bacaklarını kollarını kıracağım. Buna rağmen gideceğim dedim ve yemeğe gittim. Naci Gelendos, bugünkü Eskişehir Belediye Başkanı Profesör Yılmaz Büyük Ersen ile bir masaya oturduk. Yılmaz, ekonomi öğrencisi o zaman. Salon çok kalabalık. Masamız Menderes'in oturacağı masaya yakın. Bugünkü gibi etraf koruma kaynamıyor gene de. Neyse, Menderes geldi, herkes ayağa kalktı. E biz de kalktık. Yemek servisi yapıldı, iyi içiyoruz. Menderes hiç konuşmuyor, gözümüz üzerinde hareketlerine bakıyoruz. Ne kadar zaman geçti pek hatırlamıyorum şimdi Bir ayağa ayağa kalktı Salonun arka tarafında bir oda var oraya geçti Üç beş dakika sonra hızlı adam adımlarla döndü Yüzü kıpkırmızı Yerine oturdu Gözlerini salona çevirdi Birden yumruğunu masaya vurdu Göstereceğim o kara cüphelere Göstereceğim diye bağırdı Gözleri yuvalarından fırlamıştı Hiç böyle görmemiştim Çıldırmış gibiydi Menderes duramadı, masadan kalktı. Kimseyi selamlamadan salondan ayrıldı. Tabii bizler de salonu terk ettik. Sonradan öğreniyoruz. Ankara'dan telefon gelmiş. Üniversite hocalarının ertesi günü yürüyüş yapacaklarını bildirmişler. Menderes'i çıldırtan bu. Eve Tarzan Mehmet'in hışmına uğrama korkusuyla geldim. Durumu anneme anlattım, yattım. Sabahleyin. Annemin uyan uyan ihtilal oldu dürtüklemesiyle yatağımdan fırladım Sabah namazına kalkan annem radyoyu açmış Programa girişte dinlediğiniz Alpastan Türkeş'in darbeyi bildiren anonsunu duymuş Donduk kaldık Ordu devlete el koymuştu Biraz sonra baktım Hepimizin yüzünde bir sevinç tebessümü var Ne yapalım? Hadi de kahvaltı edelim Derken jetlerin gürültüsüyle ifkildik çok alçaktan uçuyorlardı. Sanki bir şey görebilirmişiz gibi sokağa fırladık. Tüm mahalle sokaktaydı. Jetler birbiri ardına Kütahya yönüne doğru dalışlar yaparak uçuyorlardı. Rahmetli annem, galiba Menderes kaçıyor, onu koval kovalıyorlar dedi. Heyecanlanmıştık. <gülüyor> On yıl süren bir hükümetin başkanı kaçıyor muydu? Öğleye doğru her şey aydınlandı. Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanı Bediye Kireçtepe el ilanları belediye hoparlöründen el ilanları ile belediye hoparlöründen durmadan bilgi veriyordu. Menderes Kütahya'da yakalanmış, Ankara'ya gönderilmişti. Kireçtepe'nin verdiği haberler korkunçtu. Öğrenciler Et Balık Kurumu tesislerinde kıyma yapılmıştı. İktidarın bakanları Ece Müsut Havalimanı'nda tonlarca altınla yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Tokat'ta karşılaşan herkes bu haberler birbirine söylüyor ve irkilerek dönüp gidiyordu. İl dışına il dışına çıkışlar yasaktı. Hükümet gittiğine göre bizim de Eskişehir maceramız bitmeliydi. Güç bela Bedi Kireçtepe'den bir çıkış kağıdı aldık. Bir kamyon tuttuk, eşyaları yükledik, kamyonun önünde de bayrağımızı astık, Ankara'ya doğru yola çıktı. Köylerden kasabalardan geçerken gördüğümüz sadece sevinç ve coşkuydu. Herkes darbeyi alkışlıyordu. Bizim Türk bayraklı kamyon bile onları Heyecanlandırma yetiyordu. Evet, o günler tüm Türkiye bayram ediyor, askeri kucaklıyordu. Herkes darbeyi Alpaz'tan Türkeş yaptı diyordu. Darbe yapan 37 subay içinde bir tek onun adı öne çıkıyor, bir tek o tanınıyordu. Tüm gazetelerin manşetleri hemen hemen aynıydı. 27 Mayıs günü çıkanlar Menderes'in Eskişehir'i gezisini haber veriyordu. 28 Mayıs günkülerin manşeti darbeydi. Tümünde darbe alkışlanıyordu. hede hükümete yakın bir tanesi bit. 27 Mayıs'ta Eskişehir başbaş vekil Adnan Menderisi bağrına bahsederken 28 Mayıs günü manşetini demokrasimiz kurtuldu diye atıyordu. Günler geçti. Tutuklamalar birbiri ardında sürdü. Darbenin ikinci günü Harp Okulu'na götürülen İçişleri İş Bakanı Namık Gideğin pencereden atlayarak İntihar ettiği haberi geldi İhtilacıların çıkardığı Öğrencilerin kıyınma yapıldığı gibi Haberlerin aslı olmadığı Anlaşıldı Görünüşte hayat normale dönmüştü Yazışlar müdürlüğünü Yaptığım gazetede ihtilalin en genci Yüzbaşı Muzaffer Özdağ da Arada bir yazı yazıyordu Basın yürüdü Öyle diyorlardı askerler ama öyle olmadı Geceleri çok zaman Gazeteyi baskıya vereceğimiz sırada 1.000 bin, bin, bin, bin başı yanında Thomson 2TM Matbay'a girer. Gazetede ne gibi haberler ne olduğunu sorarlar sayfalara bakarlardı. Sayfalar tersten okuyamadıkları için bize de oku oku oku diye emrederler. Beğenmedikleri bir haber olunca çıkarın bunu diye sansür koyarlardı. Polis bülteninden aldığımız küçük küçük haberler yüzünden Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Madanoğlu'nun karşısına çok çıkmıştım. Paşam öyle değil zaten var desem de ana avrat hakarete uğramaktan kurtulamazdım. Evet şimdi küçük bir ara veriyoruz. Sam seni yokma yol olsasasa unutmam seni gitme gitme gittin yollarda da dönülmez gelip gitme gitme Ne olursun sevdim İcitir beyni Dönülmez geri Gitme gitme El olursun sevdiğim İncitir beni Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İlk askeri darbe olan 27 Mayıs o zamanlar askerler 27 Mayıs devrimi adı verdiler. Ama sonradan bu 27 Mayıs devrimi, 27 Mayıs ihtilali veya 27 Mayıs askeri darbesi olarak değişti. 37 subay Milli Birlik Komitesi adı altında Türkiye'yi yönetmeye başlayacaktı. Yıllar sonra Türkiye ile yaptığım bir söyleşi de bana şöyle demişti. İhtilali yaptık. Ama devlet yönetimi hakkında hiçbir şey bilmiyormuşuz. 30 Mayıs günü maliyeden biri geldi. Albayım dedi. Bir Haziran'da devlet personelinin maaşları ödenecek. Ama hazinede para yok. Ne dersiniz. Şaşırdım kaldım. Eyvah dedim içimden. Üç günde hapı yuttuk. Peki nereden para bulup ödeyecektik? Yahu rezil olacaktık. Neyse kendimi çabuk topladım... Sanki bir şeyler biliyormuşum gibi biraz da hafif sertçe daha önce ne yapıyorsanız onu yapın dedim. Adam emredersiniz deyip çıktı. Gitti. Maaşlar ödendi tabii. Meğerse hazine maaş döneminde Merkez Bankası'ndan kısa vadeli borçlar alır maaşları ödermiş. Bu bir usulmüş. Her zaman gelir onay alırlarmış. E sanırım bu olaydan sonra tüm bakanlıklara o dönemde öne çıkan sivil kişiler getirilmiştir. 27 Mayıs darbesi ordunun alışılmış emir komuta zinciri içinde yapılmamıştır. O zamanki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdel Hun'da ihtilalin ilk günü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Kurtuluş Savaş kahramanımız Ali Fuat Paşa Kore'de savaşmış General Tahsin Yazıcı da bulunuyordu. Üçüncü Ordu Kumandanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala bu tutuklamalara çok sinirlenir. Darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusunu alıp Ankara üzerine yürümeye karar verir. Bunu duyan ihtilaciler paniğe kapılır. İzmir'de emekliliğin keyfini çıkaran Orgeneral Cemal Gürsel'i apar topar alıp darbenin başına getirirler. Cemal Gürsel Paşa Ragıp Gümüşpala'dan daha kıdemlidir. Tam bir askeri olan Gümüşpala bunu öğrenince kararından vazgeçer. Biliyor musunuz bir süre sonra Gümüşpala Milli Birlik Komu emekli edilmiştir. Şimdi küçük bir ara verelim. Bu aradan sonra ben Celal Hafif Bilek sizlerle olmaya devam edeceğim. Unutunca dışımda kalıyorsun Oysa seni düşününce içime sığmıyorsun Zaman zaman, zaman zaman hmm, o zaman batınca yanımda oluyorsun seni öpsem seni okşatsam farkına var diyormusun zaman, zaman zaman zaman zaman o zaman zaman zaman oluşunda kadihme doluyorsun yudum yudum damla damla düşüncem oluyor Derin derin içime doluyor musun? Kısa bir aradan sonra Yakın Tarih adlı programımız devam ediyor. Buraya kadar 27 Mayıs askeri darbesinin oluş şeklinden söz ettik. Şimdi darbenin nedenlerine isterseniz kısaca bir bakalım. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi orduda rahatsızlık yaratmıştı. Her ihtilalde olduğu gibi ordu DPN'in layıklık ilkesinden sapacağını düşünüyordu. Ezan dilinin serbest bırakılması, Arapça okunmaya başlanması da Atatürk ilkelerinden sapma olarak algılanmıştır. Diğer yandan, D.P.'nin son yılları da hızla artan enflasyon, hayat pahalılığı, Türk lirasının büyük ölçüde devalye edilmesi görünen nedenler arasındadır. Üniversiteli hükümetinin uyuşamaması, hocaların D.P.'nin icraatını devamlı eleştirmeleri... Ve DP'nin üniversiteye karşı tavır koyması, polisin üniversiteye girebilmesi rahatsızlık yaratan unsurlardandır. Bunun bir de başka dış nedeni olduğu ileri sürülür. Amerika Birleşik Devletleri'nden Marshall Planı adı altında yapılan yardım kredilerinin azalması sonucunda hükümetin yatırımlarda zora düştüğü görülmüştür. Hükümet o sıralarda Seydişehir Alüminyum Partikası ile İskenderun demir Çelik Partikasını kurmak istemektedir. Ancak gelen kredi yeterli değildir. Amerika'dan kredi almak isterler fakat Amerika vermez. Bunun üzerine hükümet Rusya'ya yanaşır. Rusya'dan bu kredileri temin etmek ister. İşte hükümetin Rusya'ya yanaşması Amerika'nın darbeyi yaptırdığı olaya SEA'nin de bulaştığı iddialarını ortaya çıkarmıştır ve bunlar da darbenin nedenler arasında görülür. Gençlerin Demokrat Parti hükümetinin tutumunu eleştiren, ona karşı çıkan bitikler yapması, polisin olayları şiddetle önlemesi, bu arada 28 ve 29 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da yapılan gösterilerde Turan Emeksiz adında bir öğrencinin, polis kurşunuyla ölmesi, Ankara'da 40 öğrencinin yaralanması, hoşnutsuzluk kaynaklarının başında gelmektedir. O günleri meşhur marşı, Gazi Osman Paşa için yazılan marş değiştirilerek söyleniyordu. Ben de çok söylemiştim. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler, bu dünya size kalır mı? Nitekim 555K, 5. ayın 5. günü, Saat 5'te parolasıyla Ankara'da Kızılay'da 10 binlerin katıldığı miting darbeye nedenlerden biridir. O mitingde Menderes halkın arasına girmiş ve bir genç yakasına yapışmıştır. Bu gencin Deniz Baykal olduğu iddia edilse de Baykal ileriki yıllarda bunu yalanlar gibi yapmıştır. Mitinge katılan şairi Cemal Süreya Menderes'in yakasına yapışanın İleride Ankara'da belediye başkanı olacak Vedat Dalakoy olduğunu söylemiştir. Yakasına Menderes'in bir genç yapıştığı zaman Menderes ne istiyorsunuz diye sorar. Demokrasi derler. Menderes'in cevabı eğer demokrasi olmasaydı sen benim yakıma yapışır mısın diye cevap verir. İşte bir de bu işin herhalde Hileli tarafı. Bundan sonra 1950'nin seçimleri yapılır. Seçimleri Demokrat Parti tekrar iktidara gelmişti. ama bu seçimlerde pek çok hile yapıldığı, oyların yakıldığı duyulmuştur. Örneğin Gaziantep'te seçimleri CHP'nin kazandığı ilan edilmiş. Sonra köylerden geldi iddia edilen oylarla CHP'nin seçimin galibi olduğu bildirilmiştir. CHP'nin itirazı üzerine oy pusulaları Gaziantep Adliye Binası'na getirilmiştir. Fakat nereden çıktığı bilinmeyen bir yangınla bina ve bütün oy pusulaları hepsi birden yanmıştır. O zamanlar bu habere yayın yasağı konmuştu. Uşak, Topkapı ve Kayseri'de CHP lideri İsmet Paşa'ya saldırılar yap yapılmıştır. Uşak'ta İsmet Paşa'nın alnı yarılmış. İsmet Paşa Kayseri'ye sokunmak istenmemiştir. İşin testiyi taşıran son damlası D.P. hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basının onların dizi demesiyle, dizi değişiyle yıkıcı, gayrimeşru, kanun dışı faaliyetlerini inceleyecek ve meclise bildirecek bir takkat komisyonu kurmuştur. Bu komisyon neredeyse istiklal mahkemelere gibi çalışmaya başlamış, önüne gelenler hapsetmiş, bazılarını sürgüne göndermiştir. Ve ayrı komisyon, meclise ait bütün haberlerin ...yayınlanması bile yasaklamıştır. İşte o günlerde... ...İsmet İnönü'nün meclise yaptığı konuşmada... ...o meşhur cümlesini söylemiştir. Bu yolda devam ederseniz... ...ben de sizi kurtaramam. Nitekim İnönü... ...Adnan Menderes... Hasan Polatkan ...ve Fatih Rüştü zorluğunun... ...idamlarını durdurmak için... ...çok çok büyük gayret sarf etmiştir. Ama başarıya ulaşamamıştır. Evet... Şimdi konuşmamızın sürdürürken bazı ilginç olaylara da temas etmemizde fayda var gibi gelir bana. Darbeyle zaten bozulmuş olan ekonomi iyice bozulmuş. İtilacılar bir alyans kampanyası başlatmıştır. Milletten, halktan alyanslarını hazineye bağışlamalarını istemiştir. Halk parmağından alyansını çıkartıp hazineye götürüp veriyor. Karşılığında da Devrim yüzüğü denilen metal bir yüzük takıyordu. Bu dedi bir dedikoduya göre aslında bir söylentiye göre mi diyelim hangisi daha doğru, doğru olur bilmiyorum. Ankara'nın Yücetepe semtinde yapılan askeri lojmanlar halktan toplanan bu alyanslar yapılmıştır. Halk o evleri ileride alyans evleri olarak adlandıracaktır. Darbeden 6 ay sonra Ekim ayında Milli Birlik Komitesi 147 öğretim üyesinin görevine son vermiştir. Bu göreve son vermetler, bir araştırma sonucu değil, sadece ispiyonlama ile gerçekleştirilmiştir. Görevine son verilenlerin arasında, bakınız kimler vardı biliyor musun? Mine Urgan vardı, Haldun Taner vardı. O zamanlar daveteliler fakültesinde asistan olan Öykücü Ohran Duru da vardır. Bir de size 14'ler hareketinden söz etmek istiyorum, ilginçtir. Milli Birlik Komitesi içinde başlarında Kürkeş'in bulunduğu milliyetçi denilen bir kanat vardı. Bunlar devrimler oturana kadar iktidarın hemen sivillere teslim edilmesini karşıydılar ve geride kalan arkadaşlarını da tasfiye etmek istiyorlardı. Fakat öbür taraf daha hızlı davranıp bu 14 subayı emekli etmişler ve yurt dışındaki elçiliklerimize devlet görevlisi adıyla göndermişlerdir. Bu da Milli Birlik Komitesi kendi içinde yaptığı darbe olarak tarihte yerini almıştı. Şimdi 27 Mayıs askeri darbesinin nasıl başladığını bu arada olan ilginç olaylardan söyledikten sonra darbe sonunda ne oldu? Bir de onlara göz atalım. Yani bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne halkımıza ne getirdi? Şöyle diyelim önce bir bugün bozulmaya çalışılan Anayasa Mahkemesi kuruldu. Yüksek Hakimler Kurulu kuruldu. O zamana kadar rastgele sürdürülen ekonomiyi devlet planlama teşkilatı ile bir plana bağlandı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu ve ikinci meclis kuruldu yani senato. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kurumlar kuruldu. En önemlisi, teşkil edilen kurucu meclisçe, devamlı konuştuğumuz 1960 Anayasası diye ilerici diye adlandırılan, en önemlisi, teşkil edilen kurucu meclisçe, Türkiye'de ilerici diye adlandırılan bir anayasaya kavuşmuştur. Ve hala 1960 anayasasından daha iyisi maalesef bugüne kadar yapılmamıştır. 15 Ekim'de, yani 15 Ekim 1961'de yapılan seçimlerden sonra meclis toplanmış. Meclis toplanma tarihi 25 Ekim'dir. 12. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalara başlamış ve Milli Birlik Komitesi'nin görevi daha doğrusu askeri rejim sona ermiştir. Meclis, kurucu meclisin yaptığı anayasayı 1961'de kabul etmiştir. Şimdi sizden küçük bir ara daha rica ediyorum. Yaptırdım da narenim Kendi nesline. Konaklar yaptırdım Döşetemeyim Dünya fatsa bir oldu da narenim Baş edemedim. Dünya fatsa bir oldu da narenim Baş edemedim. aranın ardından tarihimizdeki önemli bir sayfayı çeviriyoruz şimdi. 29. 5. 1453'te Türk tarihinin ve hatta dünya tarihinin en önemli bir olayı gerçekleşmiştir. Orta Çağ kapanmış ve yeni çağ açılmıştır. Avrupa'da Rönesansın başlamasına neden olmuştur. Reformlar yapılmıştır. Bu Büyük Bizans İmparatorluğunun sona erdirilmiştir bu tarih. 295 1453'te İstanbul Osmanlılarca fethedilmiştir. Padişah II. Mehmet daha 21 yaşındadır. Hocası Akşemseddin'in teşvikiyle. İstanbul'a akın düzenlemiştir. İstanbul, dünya tarihinin en eski şehirlerinden birisidir. Tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Tarihçilere göre ...Megaralılar denilen bir tabim tarafından kurulmuştur. Devletin Bizans adlı komutanın adından dolayı şehre Bizantyon adı verilmiş... Milattan önce 6. yüzyılda Perelilerin eline geçen Byzantion için Atinalılar ve Ispartalılar savaşmış ve milattan önce gene 4. yüzyılda İskender tarafından ele geçirilmiştir. Ve İstanbul stratejik durumu ve tabii güzellikleriyle bütün dünyanın, bütün dünya ülkelerinin ilgisini çekmiştir. Milattan önce 330 yılında Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Bizantiyon bu kez Plus adı verilir ve 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur İstanbul. Ve İstanbul'a biraz önce de söylediğim gibi bütün devletlerin, bütün milletlerin ilgisine maruz kalmış ve yoğun saldırılar olmuştur. Hatta Araplar iki defa yedinci ve sekizinci yüzyıllarda şehri kuşatmışlar fakat bu kuşatmalar sonuçsuz kalmıştır. Hatta hatta 1203 yılında Haçlı ordular tarafından İstanbul zapt edilmiş ve 58 yıl İstanbul Haçlı ordularının yağmasına talanına Mahrus kalmıştır. Bu tarihten sonra tekrar Bizanslılar şehri ele geçirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya karar verdiği zaman önce Yıldırım Beyazı tarafından Anadolu Hisarı yaptırılan Anadolu Hisarı'nın karşısına Rümeli Hisarı'nı yaptırdı. Edirne'de döktürdü. Bal Yemez adı verilen büyük toplarla savaşa hazırlandı. 6 Nisan 1453 günü Osmanlı ordusu Bizans surları önüne geldi. Bizans İmparatoru Konstantin denizden şehri korumak için Haliç'i zincirle kapattı. 20 gün süren top ateşinden hiçbir sonuç alınamadı. Gündüz kaleler yıkılıyor. Akşam Bizanslılar onu yeniden yapıyorlardı. Ve bu durum Fatih'i fena halde, o zamanlar adı Fatih Sultan Mehmet değildi. İkinci Mehmet hala İstanbul olduktan sonra Fatih olmuştur. Arada bunu da söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet bu duruma çağrı bulmak için bir gece 70 parça gemiyi karadan yürüterek Halice indirdi. Bizanslılar uyandıkları zaman Osmanlı ordusunu Haliç'te görünce büyük bir paniğe kapıldılar ama yapacaklar bir şey yoktu. Bekledikleri yardım Avrupa'dan gelmiyordu. Haliç'ten karadan ve denizden yapılan top atışlarıyla surlarda gedikler açıldı. Bunun üzerine 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi. İkinci Mehmet'in hocası Akşemseddin, Padişah'a cesaret veriyordu. Hazreti Peygamberin, Konstantin elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne iyi komutan ve onun askerleri ne güzel askerlerdir. Sözüyle müjdelenen komutanın kendisi olduğunu söylüyordu. Bu inançla 29 Mayıs günü taarruz başladı. Çok kanlı ve zorlu bir savaştan sonra birçok da şehit verildi. Bu şehitler arasında Bizans surlarına Türk bayrağını diken Ulu Batlı Hasan da vardı. Ve nihayet 1453 yılının Mayıs ayının 29'unda Salı günü İstanbul fethedildi. İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinden 23 Nisan 1920 tarihine kadar Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. Bu nedenle dünya ve Türk tarihini etkileyen bu önemli fethi her yılın 29 Mayıs günü heyecanla kutlanmaktadır. Aslında bütün dünya ve Türk milleti için bence kutlu bir gündür. Ben Celal Hafif Bilek, radyo bakçıların huzurundan ayrılıyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlarım. Biraz sonra akşam haberlerimiz başlayacak. Bizden ayrılmayın.